Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma yaşlı nesillerin iklim krizini ve genç nesiller üzerindeki etkisini önemsemediği söyleminin aksine bir sonuç ortaya koydu. Gençlerin bencil, yaşlı nesillere karşı mücadele eden ekosavaşçılar olduğu fikri çevre hareketinin yaygın bir temsili haline gelmişti. Bu durum Time dergisinin 2019'da Greta Thunberg'e nesiller arası savaşta bir lider olarak yılın kişisi seçmesi de dahil olmak üzere birçok farklı örnekle resmedildi. İngiltere'de gerçekleştirilen Who Cares About Climate Change? Attitudes Across the Generations adlı yeni bir araştırma, iklim eğilimi konusunda kuşaklar arası bölünmenin bir efsane olduğunu ve iklim eyleminin önemi konusunda kuşaklar arasında neredeyse hiçbir fark olmadığını söylüyor ve bunu başarmak için herkesin eşit derecede büyük fedakarlıklar yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Aslında araştırma, yaşlı insanların çevreye duyarlı şekillerde hareket etmenin bir fark yaratacağını hissetme olasılığının gençlerden daha muhtemel olduğunu ve son 12 ayda çevresel nedenlerle bir şirketi boykot eden 1960 kuşağının Z kuşağındakinden 2 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Almanya'da bir grup genç iklim aktivistinin hükümette iklim konusunda daha sık adımlar atması talebiyle başlattığı Açlık grevi 17 gündür devam ediyor. Aktivistler Almanya parlamentosu ile başbakanlık binası arasındaki yeşil alanda çadır kurmuş durumda. İklim aktivistleri başbakan Angela Merkel'in yerini almak için yarışan Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin yani CDU ve CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet ve Sosyal Demokrat Parti'nin başkan adayı Olaf Scholz kendileriyle konuşlanana kadar... Aç kalmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Eylemleri organize eden Lea Bonasera, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 16 gün önce 7 kişinin açlık grevine başladığını hatırlatarak İklim konusunda hiçbir partinin uygun programı yok. Bu çok kötü bir şey. Biz iklim krizine dikkat çekiyoruz. Bir şeyler yapılmazsa insanlık için çok geç kalınmış olacak dedi. Bonasera, başbakan adayları Laschet ve Scholz'ün kendilerinin randevu taleplerini görmezden geldiğini ifade ederek sadece Yeşiler Partisi'nin başbakan adayı Ana Lena Berbok'un kendileriyle 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. İklim aktivisti Bonasera, dünyanın iklim konusunda kritik durumda olduğunu ve 2-3 yıl sonra iklim konusunda daha da kritik bir hal alınacağını savunarak yeni yasama yılında vatandaşların temsil edildiği halk toplantısı yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre çiftçilere her yıl verilen 540 milyar dolarlık küresel sübvansiyonların neredeyse %90'ı zararlı. Bir tarımsal destek insanların sağlığına zarar veriyor, iklim krizini körüklüyor, doğayı yok ediyor ve çoğu kadın olan küçük çiftçileri de dışlayarak eşitsizliği de tetikliyor. Raporda sığır eti ve süt gibi en büyük sera gazı emisyon kaynaklarının sübvansiyonlarından en çok pay aldığı belirtildi. Bunlar genellikle sübvansiyonlara erişmek için en iyi konumda olan büyük sanayileşmiş gruplar tarafından üretiliyor. Birleşmiş Milletler reform olmadan sübvansiyon seviyesinin 2030 itibariyle yılda 1,8 trilyon dolara kadar yükselme yolunda olduğunu ve insan refahına daha da fazla zarar vereceğini ve gezegen ölçeğinde krizi kötüleştireceğini açıkladı. Analizde zengin ülkelerdeki büyük et ve süt endüstrisine verilen desteğin azaltılması, düşük gelirli ülkelerde ise kirletici kimyasal gübreler ve böcek ilaçları için sübvansiyonların düşürülmesi gerektiği belirtildi. 23 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Silvesi'nden önce yayınlanan raporda sübvansiyonların faydalı faaliyetlilere yeniden verilmesinin oyun değiştirici olabileceği yoksulluğu sona erdirmeye, açlığı ortadan kaldırmayı, beslenmeyi iyileştirmeye, küresel ısınmayı azaltmaya ve doğayı iyileştirmeye yardım olabileceği belirtildi. Yani endüstriyel tarımdan küçük ölçekli aile işletmeleri tarıma geçiş için gerekli sübvansiyonların verilmesi lazım yoksa büyük şirketleri destekleyen değil. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Kenya'da yaklaşık 2,1 milyon insan ülkenin yarısını etkileyen kuraklık nedeniyle açlık tehlikesinde. Ulusal Kuraklık Yönetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada ülkenin kuzey ve kuzeydoğu ve kıyı kesimlerindeki 23 ilçede yaşayan insanların Mart ve Mayıs aylarındaki yağışlarının azlığı nedeniyle önümüzdeki 6 ay boyunca gıda yardımına acil ihtiyaç duyacağı belirtildi. Gıda krizinin Covid-19 pandemisi, Ve yağış rejimlerinde iklim krizine bağlı düşüş nedeniyle daha da kötüleştiği belirtilen açıklamada önümüzdeki 3 ayda yağışların az olmasının beklendiği ve durumu da daha da kötüleştireceği uyarısı yapıldı. The Guardian'ın aktardığına göre geçtiğimiz hafta Başkan Uhuru Kenyatta kuraklığı ulusal bir felaket ilan etmiş kapsamlı kuraklık azaltma önlemleri vaat etmişti. Kenya'daki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, ülkenin Temmuz ve Kasım ayları arasındaki kuraklıkların etkilerini hafifletmek için 9,4 milyar Kenya şirini yani yaklaşık 62 milyon sterline ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kenya Kızıl Haç Genel Sekreteri Asha Muhammed de Kuraklıktan etkilenen ilçelerin çoğunun zaten çöl çekirgesi istilaları, ani serler ve azalan kaynakların yol açtığı aşiret çatışmalarıyla uğraşmak zorunda kaldığını belirtti. Durum çok kritik. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri